Dini mesajlara dikkat edilmelidir. Ye ayyuhan nebi kul li azwajika wa banatika wa nisaa al mu'minina yudunina alayhinne min jalaabibihin. Dalik adna ay yu'rafna fala yu'dhin wa kana Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına Mecburi bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman örtülerini üstlerine almalarını, ev içindeki elbiselerini dahi takılarıyla beraber örtmelerini söyle. Onların tanınmaması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Mealindeki ayeti kerimede Allah azze ve celle Habibine o da hane halkına haseten ve ümmetinden hanımefendilere umumen iki büyük mesaj vermektedir. Birincisi, evlerinin içinde, dinin emrine uygun giyim ve kuşamlarda bulunmalarıdır. İkincisi, herhangi mecburi bir ihtiyaçtan dolayı dışarıda dolaştıkları takdirde de kendi evlerinde giydikleri elbise ve takılarını dahi örtmeleridir. Ta ki üst elbiseleriyle dolaştıkları zaman da kimin kızı, kimin hanımı olduğu bilinmesin ve avlanmış olmasın. Bu iki haslet müminlere mahsus İslami şiardır. Bu şiarın ihlali takdirinde toplumun birçok felaketlere maruz ve mahkum kalmaları şüphesizdir. Bu itibarla özellikle genç kızlarımızın her şeyden önce gerek evde ve gerekse dışarıda kendi haysiyet ve şereflerini tanımış oldukları halde İslami kıyafete bürünmeleri, zarurati diniyeden sayılmaktadır ve riayeti gereken bir vecibedir. Bütün felaketlerden, bütün incinmelerinden kurtuluş, bu emre imtisal etmeye bağlanmaktadır. İndinmeye de basit olarak düşünmek doğru değildir. Başa gelebilen tüm kavgalar, gayretten semerelenen bütün cinayetler, Ruhi bunalımlara girmekten dolayı intiharlar, incinmek kelimesiyle kast edilmiştir. Ki emre imtisal, onların tanınmaması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur, örtünmeleridir, diye buyruldu. ayeti kelimenin Kerime'nin devamından anlaşılıyor ki, bu İslami şiarın ihlali, fasıklık, nifak, kötü ahlak ve hatta fuhuşun yayılmasına sebebiyet verir. Artık ne kadar üstün bir aile yahut toplum olursa olsun, kadınların açıklık ve saçıklıkları yüzünden huzurlarının bozulması tahakkuk eder ve en acı incinmelerle neticelenir. Müslime bir kadın, kendi evi içinde sadece kocasına süslenebilir, güzel giyinebilir, takılarını takabilir, güzel kokuları sürebilir. Ondan sakınmak zor olan babasının, kardeşinin, kadını bu halde görmeleri takdirinde zarar yoktur. Yani süslendiği kıyafetle mahremleri yanında görülmesinde zarar yoktur. Lakin dışarıya çıktığı takdirde yahut evine yabancı erkek misafir olarak geldikleri takdirde süslü püslü, boyalı, takılı karşılarına çıkamaz. Onun çıkması haliyle nifak ve fuhuşun kalplerinin bozulmasının tohumu olur. Ve acı incinmeler Meydana gelir Velev ki erkek olgun Kamil bir insan olsa dahi Kadın da olgun bir insan olsa dahi Şeriatin örtün Emrini kırmaları Her çeşit ahlaksızlık ve nifakın fırtınasına Yine kapı açmaktır Ma teessüf, Bizim zamanımızda kadınlar Kocalarının yanında kefene bürünürler Fakat dışarıya çıktıkları Zamanda yabancılara Süslenirler Bu hal en kötü felakettir daha evvelden birçok kavimlerin hakimiyetinin zevaline sebebiyet vermiştir. Ve şu anda da Müslümanların bütün zilletlerine sebebiyet vermektedir. Kalplerinde nifak, dimağlarında hızkı fücur yerleşen erkekler ve özellikle kadınların örtünmesine karşı çıkanlar bu hakikati idrak etmemektedirler. Yahut da idrak ettikleri halde inaden kadını, Dini şeref ve haysiyetinden âri ve çıplak görmek isterler. Bu büyük bir ahlaksızlık olduğu için ahirette de büyük azaba vesile olacaktır. Yani dünyada verilecek hastalık, kıtlık, kuraklık, deprem, harp, katlo gibi incitecek şeylerden başka bir de ahirette onlara en şiddet azap hazırlanmıştır. Kadınların Yabancı erkeğe karşı takmış olduğu kolye ve bilezikler, gözlerine çekmiş oldukları sürme ve boyalar, cehennem ateşinin kor parçasından olup yerlerine yapışacaktır. Bunların hem dünyada huzursuzluk cehenneminde, hem de ahirette azab-ı ilahiyyede kalmaları muhakkaktır. İşte bunun içindir ki, resul Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem, yukarıdaki ayetin emrinden çıkan, ve hiçe sayar gibi davranışta bulunan kadınları ve kadınların bu halini hoş gören erkekleri telin ederek şöyle buyurmaktadır. Yakunu fi ahri ummeti rijalun yarkabuna ala surujin ka ashbahir rijalin yanziluna ala abwabil mesacidi nisa'uhum kasiyatun ariyatun ala ru'usihinna ka esnibetil buhtil ijafi ilanuhunna fe لَوْ كَانَ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْعُمَمِ خَدَمَتْهُنَّ نِسَاءُكُمْ كَمَا خَدَمَكُمْ نِسَاءُ الْعُمَمِ قَبْلَكُمْ Ümmetimin sonunda eğerlere binip camilerin kapılarında inen erkeklere benzeyen suri erkek eşit kadınlar olacaktır. Kadınları giydikleri halde çıplaktırlar. Saçları horasan develerinin eğilmiş hörgüçleri gibidir. O kadınları lanetleyin çünkü onlar Allah'ın gazabına uğrayanlardır. Şu anda sizden önceki ümmetlerin kadınları sizlere hizmetçi oldukları gibi sizden başka bir ümmet olsaydı sizin kadınlarınız onlara hizmet edeceklerdi. Bu hadisi şerifte birinci ricalle erkeklerin suretine girmiş kadınlar veya o kadınların sahibi olan gayretsiz erkekler kastedilmektedir. Binaen aley. Bu hadisi şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fitnelerin baş gösterdiği zamanlarda dört büyük mesaj vermektedir. 1. Gayretsizlikten bizleri sakındırmaktadır. Erkek ancak kalbindeki iman ve gayretiyle erkektir. Aksi takdirde erkeğe benzeyendir. 2. Mümin oldukları halde kısk ve fücurun umuma sirayet ettiği zaman erkeklerin gayretlerini kullanarak gerek kalpteki nifak tohumunun, gerekse görünen ahlaksızlıkların bertaraf edilmeleri için çalışmalarını teşvik etmektedir. 3. Mü'mine kadınları, kadınların giyinik oldukları halde açık saçıklığı felaketinden sakındırmaktadır. Binaen aley Müslüme bir kadın hiçbir surette, Giyin ve kuşamda kendini cahiliye devrinin kadınlarına benzetemez. Benzettiyse, ya tamamen imandan mahrum veya hutta fasıka ve facire olmuştur ki, onların telin edilmeleri ve kendilerinin ilahi gazaba uğradıklarından haber verilmektedir. 4. Mü'mine kadınları, kafir, fasık, münafık ve ahlaksız toplumlara hizmet etmelerinden sakındırmaktadır. Erkek ve kadınlar bu dört mesajı ihlal ettikleri takdirde gazabı ilahiyye'ye uğramalarında asla şüphe yoktur. Ve binaen aleyh dünyada da incinmelerinde asla şüphe kalmaz. Hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. Le'anallahu'l muteşebbihat minen nisa'i bir ricali vel muteşebihina minar ricali bin nisa'i. Kadınlardan kendini erkeğe benzeten Erkeklerden kendini kadınlara benzetenlere Allah lanet etmiştir, eşit gazap etmiştir. Giyim kuşamda, fikir ve görüş beyan etmekte, kendini erkek yerine koyup suretini veyahut siretini erkeğe benzeten kadının, hem dünyada hem ahirette Allah'ın gazabına uğramasında asla şüphe yoktur. Nitekim bu itibarla hadisi şerifte, لَعَنَ اللّٰهُ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَائِ Allah erkekleşen kadına gazap ederek rahmetinden uzaklaştırmıştır buyrulmuştur. Ne faydaki öyle bir zamanda yaşıyoruz ki erkeklerin gayret voltajları sönecek derecede zayıflamakta, kadın ve genç kızlarımız serbest bırakılmakta, dinden mahrum bırakılmakta, cehalet ve sefahete dalmaktadırlar. Larus ansiklopedisi gibi gayrimüslimlerin birçok ansiklopedilerinde yer aldığı üzere Roma ve birçok medeniyetlerin bu yüzden harap olduklarından haber verilmektedir. Rahatlıkla diyebiliriz ki, şu anda gayretli birçok genç erkeklerimizin öldürmek ve öldürülmek safhasında olmaları, birçok kadınların intihar etmeleri, huzursuz olmaları ve birçoklarının memuriyet ve çalışma sahasında en ağır işte kullanılmaları, hep dünyadaki ilahi gazabın bariz görülen eserleridir. Ve artık incitici bu bunalım gittikçe yayılmaktadır. Evet, erkekte gayret imandandır. Fakat gayretli erkekler çok azdırlar. Dini cehaletten dolayı avcılık yapmaktadırlar. Her halükarda, müslüme kadınların ve özellikle genç kızların iffetlerini koruyarak, bu gibi tuzaklara girmemeleri gerekir ki incinmesinler. Şayet girdi ise 180 derece dönüş yaparak tövbe etmesi gerekir. Aksi takdirde bu felaket ve huzursuzluk devam edecektir. Dolayısıyla hakikati idrak edip geçmiş hayatından pişman olan kız evladımızın intihar etmelerine lüzum yoktur. Bilakis intihar ahirete, ve Yahut kadere inanmamaktan meydana geldiği için daha büyük bir felakettir. Ahiretteki azabın kat kat olmasına vesile olur. Şu uğrulan genç evladımızın tövbe etmeleri kurtuluştur. İntihar değil. Maalesef Allah cebri olsun, keyfi olsun, zina edenlerin intihar etmeleri asla caiz olmaz. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında. Bir kadıncağız namaza gitmek üzere evinden çıkmış. Yolda ona rastlayan bir genç, onu elbiseleriyle gizleyerek üzerine düşmüştür. Kadıncağız bağırmış ise de adam işini görerek gitmiştir. Muhacirlerden bir kafile, kadının bağırması üzerine gencin peşine düşüp yakalayarak Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirmişler. Kadının, Ya Resulallah, şu adam bana şöyle şöyle yaptı demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına "İzhebi, faqad ghafarallahu laki." ve قال للرجل الذي وقع عليها "أرجموه." ve قال "لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم." Hadisen git. Allah seni mağfiret etmiştir. Onunla temasta bulunan erkek hakkında da bunu recmetin. Gerçekte bu adam öyle bir tövbe etti ki ''Medine'liler öyle tövbe etselerdi, onlardan kabul olunurdu.'' buyurmuştur. Görüldüğü gibi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, tecavüze uğrayan kadına, ''Hadi sen git, Allah seni mağfiret etmiştir.'' buyurmuş. Tecavüz edenin de had cezasını vermiştir. Zina keyfi olsa dahi, zina edenler yine intihar edemezler. Ve zinadan mütevellit çocuklarını Düşüremezler. Çünkü zinadan mütevellit çocuk ile nikahtan mütevellit çocuk arasında fark yoktur. Ancak şer'i şerifin onlara tayin ettiği ceza infaz edilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gamitli kadın gelmiş ve ''Ya Resulallah ben zina ettim cezamı infaz ederek beni temizle'' demiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: "İmma la fezhebi hatta telidi. Olmazsa haydi doğuruncaya kadar git." buyurmuş. Kadın doğurduğu zaman çocuğu bir bez parçası içinde getirmiş ve "İşte onu doğurdum." demiş. Yine "İzhebi fe hatta taftimih." git de bu çocuğu sütten kesilinceye kadar emzir buyurmuş. Kadın onu memeden ayırdıktan sonra çocuğu elinde bir parça ekmek olduğu halde getirmiş ve ''İşte ya Nebiyallah, onu memeden ayırdım, yemek yemeye de başladı.'' demiş. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu Müslümanlardan birine vermiş. Sonra kadının cezasının infazı için emir buyurmuştur. İnfaz esnasında Halid bin Velid bir taşla gelerek başına atmış da kan Halid'in yüzüne sıçramış. Halid de ona sövmüş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu kadına sövdüğünü işiterek "Mehlen ya Halid, fevalladi nefsi bi yadihi, laqad tabat teubatan law tabaha sahibu miksin la'ufira lehu." Yavaş ol ya Halid. Nefsim kudretiyle yaşayan Allah'a yemin ederim. Bu kadın öyle bir tövbe etti ki onu bir batçı yapsaydı mutlaka mağfiret olunurdu. Buyurmuştur. Sonra kadının ihzarını emrederek cenaze namazını dahi kılmıştır. Bundan anlaşılıyor ki, cebri olduğu takdirde, kendisine cebr edilene ceza olmadığı gibi, gebeliği telef edilmez. Keyfi de olsa, hüküm böyledir. Ancak ceza infaz edilir. Her halükarda, İntihar yoktur. Zamanımızda şer'i ceza verilmediğinden, işlenen günahın gizlenmesi ve ciddi bir dönüşle o günahtan tövbe edilmesiyle yetinilir. Başka bir şeyin yapılması gerekmez. Bugün Avrupa'da, Amerika'da tahsilli kadınlar çoktur. Hatta Müslüman ülkelerinde de çoktur. Fakat kadınların kendi sahası dışında çalışmaları, erkeklerin gözü önünde giyinik oldukları halde, çıplak dolaşmaları, kırıta döküle yürümeleri büyük felaketlerin anahtarıdır. Bunu hoş görmek İslam'la bağdaşmayan, hatta ve hatta medeniyetle bağdaşmayan felaketlerdir. Onun içindir ki gerek Fransa'da ve gerek Amerika ve sair gayrimüslim hatta Müslüman ülkelerde aileler yıkılmakta, intiharlar çoğalmakta, katlı kital yayılmakta Tedavisi imkansız hastalıklar fuhuştan dolayı yayılmakta ve artık insan bundan feryat etmektedir. Evet, mecburi olursa kadın çalışabilir. Açılamaz, örtüsünü ihlal edemez. Örtülü olarak dahi fasıkların idaresi altında çalışamaz. Kadının hürriyeti onun iffetinden ibarettir. Kadının üstünlüğü, şeref ve haysiyeti, örtüsünden ibarettir. Nasıl ki bir tavus kuşunun tüyleri çekildiği takdirde güzelliği ortadan kayboluveriyorsa, böylece bir kadın da örtüsünü ihlal ettiği saçını, pazısını, ballarını yabancı erkeğe gösterdiği zaman güzelliği ortadan kayboluverir. Allah Teala üstün bir tasvirle şöyle buyurmaktadır: ya bni Adem kad enzelna aleykum libasen yubari sawatakum mariisha wa libasut taqwa zalika min ayatil lahi laallehum yezekkarun Ey Adem oğulları size haya yerlerinizi örtecek iç çamaşır süslenecek elbise yarattık Takva elbisesi ise daha hayırlıdır İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir Belki düşünüp öğüt alırlar. Ayeti i Kerime'deki Rişa kelimesinin asıl manası kuşların tüyüdür. İstimal olarak Araplar ev eşyası, süslü elbise, iç çamaşır manasında kullanırlar. Burada istiare ve tasvir yoluyla evin içinde giyilebilecek ve onunla yatılabilecek bedenden görünmesi istenmeyen yerleri kapsayan elbise manasında kullanılmıştır. Yani kuşlarda tüy, kuşun bedenini her türlü tehlike ve felaketten koruyup bedenine üstün bir zinet ve süs verdiği gibi bedeni örten elbiseleri yarattık demek olur. Bu itibarla yukarıdaki ayet-i kerime'de üç libastan bahsedilmektedir. A Tabii olarak, tüy, kuşların bedenini örttüğü gibi, insanlar için giyilmesi iradi olan tüy mesabesinde elbiseden bahsedilmiştir. Bu bedenin üstünü örten elbisedir, çamaşırdır. B. Bunun üstünü örten dış çamaşır ve süsçe daha güzel elbiselerden bahsedilmiştir. C. Ruhun giyimi olan takva libasından bahsedilmiştir. İnsanın kemali ve özellikle kadının şerefi, güzelliği, iffet ve namusu, kavminin üstünlüğü, kadının bu üç elbiseyi giymesine bağlanmaktadır. Ne var ki insan ilk bakışta bu hakikati idrak etmekten acizdir. Onun için ayeti kerimenin sonunda, işte bunlar Allah'ın ayetlerindendir, belki düşünüp öğüt alırlar diye buyuruldu. Demek libastan maksat, bedenin bir tarafını açıp diğer tarafını kapatan süs veyahut ahlaksızlığa alet olan örtünme değil, hem bedeni koruyan hem süsleyen libas ve manevi olarak da ruha giydirilen takva libasıdır. İnsan bunu düşündüğü zaman huzurun bunda olduğunu bulur. Onun için bu üç libasa bürünmeyi ihmal eden kadınlar, ve buna göz kapatan erkekler, birçok hadisi şeriflerde lanetlenmiştir. Sinfani min ehlin <Sessizlik> nari lem arahuma Qaumun ma'hum siyatun ke eznabil beqari yadribune bihan nasa ve nisa'un kâsiyyatun âriyatun mumilatun ma'ilatun rûsuhunne ke esnibetil buhtil ma'ileti la yedhulna l-cannete ve la yecidne riyhahâ ve inne riyhahâ min duminmesi rati ve keda cehennemliklerden görmediğim iki sınıf vardır biri yanlarında sığır kuyrukları gibi kamçılar bulunup onlarla insanları döven bir kavim diğeri giyindikleri halde çıplak sallanarak yürümeyi öğreten kırıtkan başları Horasan develerinin eğilmiş hörgüçleri gibi bir takım kadınlar Bunlar cennete giremeyecek, onun kokusunu da duyamayacaklardır. Halbuki onun kokusu şu kadar ve şu kadar uzaktan duyulacaktır. Bütün bunlar gösteriyor ki, kuş yuvasından çıkarılıp, tüyleri yolunduğu takdirde uçamayacağı gibi, bir kadın da mektep mesabesinde olan evinin içinden çıkarılıp, aileye mürebbilik yapacağı yerde, başka yerlerde açık saçık çalıştırıldığı takdirde, hayatını tehlikeye sokmuş olur. Bilmem, kız evlatların başörtüsünün ihlaline teşvik eden veyahut başörtüsünü engelleyen insanlar, dünyanın ömrünü kısaltmak mı istiyorlar? Yoksa hali hazırda dünyayı kapsamış incinmeyi hissetmiyorlar mı? Yoksa göz zevkiyle kadınları seyredip, bütün insanların hayatını, bir anlık şahsi zevklerine feda etmek mi istiyorlar? Yoksa kadınlar kendi hakikatini tanımıyorlar mı? Her şeyden evvel kadın, kendisinin kadın olduğunu bilmelidir. Lugat ve lehçe olarak da Türkler kadınlara avrat diyorlar. Bunun doğrusu avrettir. Manası görülmesi ayıp demektir. Bu isim hadisi şeriften alınsa gerektir. Resulü muhterem sallallahu aleyhi ve sellem El-mer'atu avratun Fe-izâ haracet isteşrafeheş şeytanu Ve enneha akrabu mâ tekûnü minallâhi Ve-hye fî qa'ri Kadın avrettir. Evinden yahut da dışarıda dış örtüsünden çıktığı zaman şeytanın gözleri ona yönelir. Gerçekte kadının Allah'a en yakın olması evinin ortasında olduğu halidir buyurmuştur. Bil mecburiye kadın evinden çıktığı takdirde üst elbisesini giymesi mecburiyeti vardır. Elbiselerin üstünde geniş ve uzun manto, çarşaf, boregi yani dikişsiz geniş ve başından dizlerin aşağısına kadar kapayacak örtünün bulunması şarttır. Manto olduğu takdirde başörtüsünün dolamlarının omuzdan geçmesi de şarttır. Aksi takdirde şeytanu. İnsi ve cinni şeytanlar yani namusun mukaddesliğini idrak etmeyenler uzaktan gözleriyle takip ederler. Nasıl ki çok uzaktan ibret verici bir olay olduğu zaman insan tabiatı ile elini kaşlarına koyup canlı canlı olaya bakıyorsa, böylece kötü hisli insanlar da süslü, üstlüksüz, eşit, çarşafsız çıkan kadına da dikkatle bakarlar. Doğrusu, bu tip insanlar, kadını mümkün olduğu kadar üryan görmek isterler. Zevkleri gözlerinde, kalbi hiyanetleri ok gibidir. Onun için hadisi şerifte, En nazaru sehmun mesmumun min sihâmi iblise. Bakmak, iblisin zehirli oklarından bir oktur, diye buyurulmuştur. Bir de, yolda yürüdükleri takdirde, yolun ortasında değil, kenarında yürümeleri, ve avcılık yapanlardan korunmaları gerekir. İste akirne, fe in nahuleysalekun n antaqqunat tarika, alaikun bihafatat tariki. Geride yürüyün. Gerçek şu ki sizin yolu daraltmaya hakkınız yoktur. Size yolun kenarlarında yürümek gerekir. Mealindeki hadisi şerife mebni, bir kadın evinden çıkmaya mecbur olursa erkeklerin kalabalık olmadığı yerlerde dolaşması gerekir. Hadis-i şerifte "Le en yut'an fi ra'si ahadikum bi mihyetin min hadidin hayrun lehu min en yamassa imra'atan la tahillu Sizden birinizin kafasına demirden ipliklerin bağlanıp sıkılması kendisine helal olmayan bir kadına dokunmasından daha hayırlıdır buyurulmaktadır. Tasavvur eder miyiz? Harekete geçen, kafamızın içinde, hayalimizde düşünülen his ve duygular, dokunmaya kadar sirayet ederse, bu iş ahiret gününde kızışmış demir ipleri gibi kafalara geçirilecektir. Artık bu daha zina değil, şimdiki kibar deyimiyle flörtün cezasıdır. Bakmak ve dokunmanın cezasıdır. Acaba büyük zina olursa nasıl olacaktır? Büyük zinaya vesile olabilecek bakmak, dokunmak haram olduğu gibi kadın ve erkeğin tenhalaşmaları da haramdır. Nitekim hadisi şerifte İyyake vel hulvetü bin nisa'i vel ladî bi yedihi mâ khala raculun bi imraetin illâ ve dakhala şeytânu beynehumâ ve le en yazhama raculun khinzîran mutalattahan bi tinin ev ham'atin hayrun lehum min en yazhama man kibuhu Men kibemrain la tehillulehu. Ey eba emame. Seni kadınla tenhalaşmaktan sakındırırım. Nefsim kudretiyle yaşayan Allah'a andolsun, Şeytan aralarına girmek sizin bir erkek bir kadınla asla tenhalaşamazlar. Halbuki çamur ve kokmuş çamura bulaşmış bir domuzla birleşmesi, bir erkeğin omzunun, kendisine helal olmayan kadının omzuna değmesinden, eşit her çeşit flört ve dokunmasından daha hayırlıdır, buyrulmaktadır. Binaen aleyh, bakmak gibi dokunmak da yasaklanmıştır. İleride bu konuya tekrar değinilecektir. Evet, evde hapsolunmak yoktur. Fakat kadın evinden çıktığı takdirde, erkeklerin arasından yürümesi hakkı da yoktur. Tavafta olsun, Cemaatte namaz kılmakta olsun, kadınların erkeklerin arkasında olmaları gerekir. Genç olursa buna daha fazla riayet etmeleri farz olur. Erkeklerin de onların yollarına tecavüz etmemeleri gerekir. Bu hususta erkeklerin de hevai nefsine tabi kadınlara musamihakar davranmaları ve ihtilatın felaketinden göz kapatmaları dine çok muhaliftir. Nitekim hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır: İnne dunya hulbetun hadiretun ve inna Allah müstahlifukum fiha feynzur kayfe taamelun. Fettakud dunya ve tekun nisae. in evvel fitneti bani İsrail kana fi nisae. Gerçekte dünya tatlıdır, yeşildir. Gerçekte Allah Teala sizi onda halife kılmıştır nasıl yapacağınıza bakar. Bina analey dünyadan korkun. Kadınlardan korkun. Çünkü muhakkak İsrail oğullarının ilk belaya tutkunlukları kadınlarda olmuştur. Açıklık saçıklık hususunda erkeklerin musamahakar davranmaları topluma ayıptır. İşi hevayi nefsinden ayrılmayan kadına bırakmak da ayrı bir ayıptır. Bu itibarla yi nefsine Uyan kadınların açıklık saçıklıktan men edilmeleri erkeklere namaz gibi farza aynıdır Maatte esuf erkeklerde gayret zayıflediği kadar kadınlarda da Kaiyetun haririyeun giydikleri halde çıplaktırlar modası benimsenmektedir Bu dahi topluma ardır Bundan ancak şeytan huylu erkek ve cehennem odunu olan kadınlar hoşlanır Doğrusu, gayrimüslimlere uyan erkek ve kadınlar bu işi severler. Dikkat edilsin! Müslüman bir aile, kafir bir aileye benzemediği gibi, fert olarak da Müslüman bir kadın, Müslüme bir kadına, Müslüman bir erkek, gayrimüslim bir erkeğe uyamaz. Ve binaenaleyh, Müslüman hiçbir zaman gayrimüslimi örnek edinemez. Uyanlarda şeytani hisler hakimdir. Böylelerin ya dindarlığı zayıftir ya da dinsizdir. Her halükarda şeytandır. Şeytanın insanı fitneye düşürmesi bakımından en büyük tuzağı bu hususta erkeklerin gayretsizliği ve kadınların örtünmede gevşek davranmalarıdır. Bunu da Rasulü Muhterem şöyle beyan buyurmuştur. اتق الدنيا واتق النساء فَاِنَّ اِبْلِيْسَ طَلَّاعٌ رَصَّادٌ وَمَا هُوَ بِشَيْءٍ مِنْ فَخُوْخِهِ بِأَوْثَقَ لِصَيْدِهِ فِي الْاِنْقِيَادِ مِنَ النِّسَائِ Dünyadan eşit dünyevi lezzetten korkun. Nefsani hislerine kapılmış, dini buyruklara boyun eğmeyen kadınlardan da korkun. Çünkü muhakkak iblis çok gizli şeyleri muttalidir, çok gözetleyicidir hakikaten o, avcılığı için kadınlara boyun eğmek tuzağından daha fazla bir şeye güvenmez. İblis, Adem ile Havva'yı cennette soyup kovmaya sebep olduğu gibi, her zamanda izansız, şeytan huylu erkekler de aileleri dünyanın tayibe hayatından çıkarıp, medeniyetlerin yıkılmasına sebebiyet vermişlerdir. Artık böylelerden, Müslüme bir kadının son derece sakınması gerekir. Evet bilelim ki kadın avrattır. Elinden ve yüzünden başkasının görünmesi topluma ardır. Hevai nefsine uyana uyulmaz. Bu hususta kadınlara musamahakar davranılmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde oturduğu bir anda Müzeyne oğullarından tahrik edercesine süslü giyimli bir kadın kırıta döküle mescide girmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asaba hitamenYeyyhannnau inhu Nium anubusiz zihneti va tabbe tuil mescidi Fe inne beni İsraillemmyül anu Hattalebbien ise uhuzininete va tabbetaru fil mesacidi. Ey insanlar kadınlarınızı süslü elbise giymekten ve mescitte yürüyüşüyle kibirlilik taslamaktan vazgeçirin Çünkü muhakkak İsrail oğullarının kadınları, süslü elbise giymek ve mescitlerinde yürüyüşleriyle kibirlilik yapmaktan başka bir şeyle lanetlenmediler, eşit kazaba uğramadılar buyurdu. Yani, mescitte kalpler Allah'a yönelmiş olduğu halde, ibadet yeri iken, kadınların süslü püslü kırıta döküle yürümeleri yüzünden, lanete mustahak ve helak olmuşlarsa, kalpler gaflette ve dünyevi işlere dalmakta oldukları halde, Sokaklarda açık saçık yahut da kapalı olsa dahi kırıta döküle tahrik etmekle yürüyen kadınların davranışları evla tarikiyle medeniyetin yıkılmasına sebebiyet verir ve bu halden vazgeçilmeleri erkeklere düşecek bir vazifedir. Bu vazifeyi yerine getirin demektir. Kadınlar evlerinde hapsolunsun demek istenilmemektedir. Hadisi şerifte اِنَّهُ قَدْ اُذِنَ لَكُمْ اَنْ تَخْرُجْنَ ف۪ي Gerçek şu ki, siz kadınlara zaruri ihtiyacınız için evinizden çıkmanıza izin verilmiştir, buyrulmuştur. Her ne kadar bu hadisi şerifte ihtiyaç, kazayı hacet manasında ise de, hüküm umumi olduğu münasebetiyle, beşeri, zaruri ihtiyaçtan dolayı kadın dışarıya çıkabilir, dolaşabilir demek olur. Ancak dolaştıkları takdirde şeytan meşrepli avcı erkeklerden sakınmaları ve cevherlerini örtü kabuğunda gizleyerek geride yürüyün. Gerçek şu ki sizin yolu daraltmaya hakkınız yoktur. Size yolun kenarlarında yürümek gerekir. Mealindeki hadisi şerifin emrine uymaları gerekir. Bu hususta Ölçüler adlı eserimizin Bakılması Haram ve Mekruh Olan Şeyler başlığı altında, uzun izahat verilmiştir. Burada tekrara hacet yoktur. Sefih ve şuurlu olmak üzere iki kadın vardır. Sefih kadın, yoklukta beyni ağlatır. Ağır işlere sevk eder. Bağırır, çağırır. Pecmurda bir halle dışarıda dolaşır. Beyini rezil rüsva eder. Bolluk zamanında da giyinik, kokulu, boyalı olarak dışarı çıkar. Sahibini, yani kendisine mirasçı olabilecek kavminin şerefini ayak altına alır. Mü'mine ve şuurlu bir kadın öyle değil. Mü'mine ve şuurlu bir kadın, evinde ev işleriyle, kocasının hizmetiyle uğraşır. Bollukta olsun, darlıkta olsun, dışarıya çıktığı zamanda da soyunun, aşiretinin ve özellikle efendisinin şeref ve haysiyetini, namus ve mukaddesatını örtüsü altında gizler. Bu itibarla Resulü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İnnel mer'atel mu'minete fi'n-nisa'i kel gürabil e a'samin fi'l-gürabani ve'n-naru kad hulikat lisufaha'i ve inna'n-nisa'a e min'sufaha'i illa sahibi't-kıstı ve's-siraci. Kadınlardan gerçek mümin kadın kargaların içerisinde Çal karga gibidir. Halbuki ateş, sefahatte dalanlar için yaratılmıştır. Şüphesiz bazı kadınlar da o sefahate dalanlardandırlar. Adalet ve çıra sahibi müstesnadır. Hadis-i şerifte, namus, haysiyet ve şeref hususunda muhafaza kar kadın, başı ve kanatlarının kenarı beyaz kargaya benzetilmiştir ki, gagaları kırmızıdır. Karga cinsinden bunlar az bulunur. Yani mü'mine kadın, eli ve yüzü müstesna, diğer sair bütün bedenini beyaz veya siyah üstlüklerle örter. Ev elbiselerini dahi göstermez. Dışarıya çıktığı vakitte örtülüdür. İçeride kaldığı vakitte adalet üzere ev işini görür. Evinin aydınlanmasıyla ve kocasının hizmetiyle vakit geçirir. Sefih taife, cehennemin yaranları olduğu gibi, bu takım kadınlar da cennetlilerin ta kendileridir. Evet, muhafazakar bir kadın dışarıya çıksa örtülü, evine sığınsa hizmetçi olur ve bu sayede cennete girmeyi hak etmiş olur. resul Muhterem adaletle davranan bu kadınları bu ve benzer hadisi şeriflerde övmüş ve cennetli olduklarından haber vermiştir. Sefahate Dalan Sokak huzursuzluğundan dolayı birbirine sebep olan kadın ve erkeklerin haline hayıflanarak "Memin sabahın illa ve melekan yunadiyani veylun lirricali minan nisa'i ve veylun lin nisa'i Hiçbir sabah yoktur ki iki melek erkeklerden dolayı kadınlara, kadınlardan dolayı erkeklere yazıklar olsun diyerek nida etmemiş olsun. Demek Açıklık ve saçıklık yüzünden sadece gayretli müminler hasret çekiyor, vicdan azabı duyuyor değil, bilakis onlarla beraber melekler dahi hayıflanırlar. Artık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu mesajlarına genç kızlarımızın kulak vermeleri gerekir. Ve her Müslümanın bu mecalisel aşira'' ''Mücerret vakit geçirmek veyahut dünyevi konuşmak için hazırlanan meclislerden sakının.'' emri şerifine uyması gerekir. Aksi takdirde gazabı ı ilahiye geldiği vakit artık iyiler, kötüler gazabın serine uğrar, yakalanır ve hep birden helak olurlar. Miskinliği, belayı toplumdan kaldıran, meşru olan izdivaçtır. Bekar gençlerin süslü püslü sokaklarda dolaşmaları, kahvehane, parklarda oturmaları fitnedir. Bu fitneden korunmayan Müslüman bir toplumun er geç cezası verilecektir. Hadisi şerifte, menmese kaf emrâte neysa minha sabilun wudiya ala Aralarında mahremiyet veya hut nikah olmaksızın kim bir kadının elini tutarsa, kıyamet gününde ateşten bir kor eline konulacaktır. Buyurulmaktadır. Fukahanın ittifakıyla. Bakılması haram olan bir şeyi tutmak Hatta dokunmak da haramdır Binaenaleyh Hanefi'ye göre Şehvet söz konusu olduğu takdirde Hanefi dışında Bütün mezhep imamlarına göre Mutlak olarak Yani şehvetsiz olarak da Erkeğin kadına Kadının erkeğe bakmaları haramdır Birbirine dokunmaları da haramdır Tokalaşamazlar Birbirine bakamazlar Aksi takdirde Fitneden korunamazlar. Korunmadıkları takdirde de dünyadaki amelleri ahirette kor parçası olup ellerini kelepçeleyecek, dokunan yerleri de ateşle perçinlenecektir. Tasvir edebilir miyiz bunu? Ahiret gününe inancımız varsa gerek bu hadisi şerif ve gerek sonra yazacağımız hadisi şeriflerin hükmünü tatbik etmeye mecbur oluruz. Kadın ve erkeklerin karşılıklı konuşmalarına, tokalaşmalarına, hasbihal etmelerine ruhsat veren ulema su, müsteşriklere mukallitliklerini bırakmamaktadırlar. Onun için bunu zaruri görüp tokalaşmaya ve bakmaya ruhsat verirler. Onların bu gibi fetvaları örümceğin örmüş olduğu iplerinden daha zaiftir. Evet, dünya içindeki her şeyiyle emtiyadır. Yani oyuncaktır. Artık bununla müminin faydalanması ve faydalandırması şer'i iznin dahilinde olmalıdır. Şer'i iznin hududundan iş çıkarsa o zaman birçok fitne kapıları açılır. Ve son son bu fitnelerin kapılarından ilahi azabın gelişi muhakkak olur. Hadisi şerifte, اَدْدُنْيَا مَتَاعٌ وَمِنْ خَيْرِ مَتَاعِهَا اِمْرَأَةٌ تُعِينُ زَوْجِهَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünya hepsi oyuncak bir emtiadır. Bu emtianın da en hayırlısı ahireti için eşine yardımcı olan kadındır. buyrulmaktadır. Binaenaleyh erkeklere huzur olabilecek surette kadının yetiştirilmesi gerekir. Bekarlığı tercih etmek erkek ve kadın hakkında zillet ve meskenettir. Nefsin atını dizginsiz mera'ya bırakmaktır. Bekarların çoğalmasıyla Fuhuşun yayılması beraber yürür. Allah Azze ve Celle bekarlarımıza intibahlar versin. Erkeklerimize şuur ve gayret versin. Genç kızlarımıza iffet ve hayayı nasip etsin. Bunlardan başka insanı hayvan derekesinden çıkaran hiçbir şey yoktur. Bunlardan başka insanı tayyibe hayatına kavuşturacak da hiçbir şey yoktur. Onun için eskiden beri de Eddat evliliği tercih etmişler. Onların yolundan ayrılmak, gazabı ilahiyeye uğramaktan ibarettir. Bekarların park ve sokaklarda buluşmaları, flörtleri, adet haline gelmiştir. Sanki bu ülkelerde İslam yaşanmamış. Bu çirkin ahlaksızlık, yukarıdaki hadisi şeriflerde yasaklanmıştır. Mahremleri beraberinde olmaksızın kadının sefere çıkması da. لَا يَحِلُّ الْاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُوا بِالْلّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ تُسَافِرَ يوم إلا عليها. Üzerinde mahremlik sahibinin beraberliği olmaksızın, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir kadının, bir gün bir gecelik mesafede sefer etmesi helal olmaz. Mealindeki hadisi şerifte yasaklanmıştır. Bazı hadislerde yarım günlük, bazı hadislerde üç günlük mesafe bulunmuştur. Maksat, bir kadının beraberinde mahremi veyahut eşi olmaksızın kötülük olabilecek mesafede evinden uzaklaşmasıdır. Bu gibi sefer kadına helal olmadığı gibi, en emin erkekle beraber sefer etmesi de helal olmaz. Allah Teala zamanımızdaki Müslümanlara şuur versin. Son son bir de kadının cihadı diye bir fikir ortaya atıldı. Hatibe kadın, Beraberinde kocası veyahut mahremi olmaksızın evinden çıkar değil, şehrinden çıkar. Başka bir beldeye gider. Sözde dinini tebliğ eder, şuurlandırır. Halbuki kadının en hayırlı hali, cihadı, sukun ve vakarla evinde oturduğu halidir. Kadının yürüyüş yapması da yoktur. Erkekle tenhalaşması da yoktur. Yani helal değildir. Herhangi bir müessesede erkekle beraber çalışması da yoktur. Çalışması mecburi olduğu yerlerde bu sefer örtünmesi farz olur. Ey Müslümanlar! Kadınların güçlerinin yetmediği vazifeleri kadınlara yüklemeyin. Şer'i şerefin ruhsat vermediği yerlerde, özellikle ağır işlerde çalıştırmayın. Yiğit mücahitleri yetiştirebilecek, cemiyete mürebbi ve anne olabilecek kadın yetiştirin. لَا تُكَلِّفُ السَّغِيرَ kesbe Kesbe kesbe erginlik çağına ermeyen çocukları kazanç için çalıştırmayın. Gerçek şu ki çalışıp kazanmaya çocuğu zorladığınız zaman hırsızlık yapar. Tıp ve el işi gibi sanatı olmayan kadınları da kazanç için çalıştırmayın. Çünkü siz kadını çalışmaya zorlarsanız haya yeriyle kazanacaktır. Ey ümmet! Allah size iffeti nasip ettiği zaman iffetli olun. Size ondan hoşnut olunan yemekten kazanmak farz olmuştur. Mealindeki hadisi şerifi göz önünde tutmalıyız. Kadının bünyesi zaiftir. Hemen müteessir olur. Köle bir kadının zor işlerde çalıştırılması yasaklanmış ise, hür bir kadının çalıştırılmakla esir edilmesi daha da yasaklanmıştır. Evet, kadın hendesesiyle, mimarlığıyla fileyi dolduracak kadar yiyeceği kazanabilir. Ama velakin ev işi ve evde el işi yapamaz, aileye mürebbi olamaz, aile yapısını yıkar. Bunu gayri müslimler dahi idrak etmişlerdir. Jiyyemin, 1896'da neşrettiği Mecelletül Mecellat dergisindeki sözleri şöyledir. Bugün içinde yaşamış olduğumuz cemiyet, hakikaten aile yapısını felce uğratmış, kadınlarımızın dinsiz yetişmesine sebebiyet vermiş, nihayetsiz problemleri karşımıza çıkarmıştır. Kendimizi korumalı ve kollamalıyız. Bu içtimai hayatımızın, Kadın ve erkek münasebetlerini ilmi ve tıbbi bir surette tedavi etmeliyiz Çünkü medeniyet ve özellikle kadınların çalıştırılması Bizi orta çağda yaşanan vahşet medeniyetine sevk etmektedir Kadınların çalıştırılması yüzünden Ve hayatın ağır şartları sebebiyle Evlilik azalmakta Boşanmalar gittikçe çoğalmakta Hususen iktisat ifsada uğramakta ve kadınlar evlerinden uzaklaşmakta, bekarlığı tercih etmektedirler. Evet, inkar etmiyorum. Kadın dışarıda, fabrikada, sanayi yerlerinde çalışıp birkaç doları elde etmektedir. Ama vakıa şu ki, aile yapısını yıkmakta, nesli bozmakta ve ev işlerinde beceriksizliğe uğramaktadır. Parayı kazanır, her türlü kalkınmayı engeller. Kaldı ki fizyoloji ilmine göre kadınların fabrikalarda ağır işlerde çalıştırılması asla mümkün olmayan şeydir. Cetlerimiz kadınlara ailenin mürebbiliğini ve terbiye vazifesini yüklemişlerdir. Demek ruhları bundan başka bir şeye müsait değildir. Kadın erkek gibi çalışamaz. Erkeğin kadının geçimini temin etmesi gerekir. Aksi takdirde yara büyüyecektir ve büyümektedir. Dikkat edin ey ehli ilim! Biz Müslümanlar, garplılara uyarak kadınlarımızı bünyelerine uygun olmayan işlerde ve yabancı erkeklerle çalıştırmaya kalkışırken, onlar ise bu işten feryat edip dönüş yapmaktadırlar. Kaldı ki, küfürle iman arasında hiçbir münasebet olmadığı gibi, Müslüman aile ile Kafir bir aile arasında, Müslüme bir kadınla, kafire bir kadın arasında hiçbir münasebet yoktur. İffetin hakikatini idrak etmeliyiz, iffetli olmalıyız. Ebeveynin istikballerini kız çocuklarına bağlayıp, kız çocuklarını oğlan gibi çalıştırıp, kazancından istifade etmeyi taslamaları korkunç bir tehlikedir. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. يا أيها الناس ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به وليس شيء يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه وإن الروح الأمينة نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ألا فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وَلَا يَحْمِلَنُكُ مُسْتِبِطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ Ey insanlar! Sizi cennete yaklaştıracak, ateşten uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur ki, onu size emretmemiş olayım. Sizi ateşe yaklaştıracak, cennetten uzaklaştıracak hiçbir şey yoktur ki, sizi ondan sakındırmamış olayım. Ruhul emin kulağıma şunu fısıldadı. Hiçbir nefs rızkını tam tekmil etmedikçe elbette ölmez. Dikkat edin. Allah'tan korkun. Rızkın talebinde iyilik yapın. Rızkın tehir edilmesi sizi Allah'ın masiyetiyle onu talep etmeye sevk etmesin. Allah'ın nezdindeki şeye eşit dünyevi ve uhrevi rızıklara ona itaat etmekten başkasıyla ulaşılmaz. Hadis-i şerife mebni rahatlıkla deriz ki, kadınların, yabancı erkekler ve fasıkların nezareti altında çalıştırılması, ekonomi çibanını asla tedavi etmez. Bilakis, bereketsizlik ve huzursuzluk çibanını kansere çevirir. Artık bu hadis-i şeriften ibret almalıyız. Dinimizi bütün hayatımıza hakim kılmalıyız. Ve helalden yemeliyiz. Helal ve meşru yollarla rızkımızı temin etmeliyiz. Rızkın peşinde koşarken dinimizi, namus ve mukaddesatımızı, haysiyet ve şerifimizi heder etmemeliyiz. Jiyen bile doğru demiş. Kadın dışarıda çalışıp birkaç dolar kazanabilir ama birçok şeyleri kaybeder. August Kompta, En-Nizam-ı Siyasi adlı eserinde uzun uzadı, kadınların ağır işlerde çalıştırılmalarının, bunyelerine tabii kanun olarak aykırı olduğunu ifade ettikten sonra diyor ki erkeğin kadının geçimini temin etmesi, kadının ev için yetiştirilmesi, içtimai hayatın kalkınmasına ve bunalımlardan kurtulmaya daha elverişlidir. Onları çalışmaya zorlamak her türlü bunalımın kapısını açmaktan ibarettir. Ve benzer sözlerle birçok filosoflar profesörler yani ilim adamları Avrupa'da dahi feryat etmektedirler. Öyle ise onların yazılarını değil, Müslümanlar tarafından ayet ve hadisten iktibasla yazılmış konuya ait olan eserleri okumak gerekir. Bununla cemiyeti yani içtimai hayatı tedavi etmek mümkündür. Evlenmek için olsa dahi birbirleriyle ilişki kurup pastahanelerde meydanlarda genç erkek ve kızların dolaşmaları, hiçbir sabah yoktur ki iki melek, erkeklerden dolayı kadınlara, kadınlardan dolayı erkeklere yazıklar olsun, diyerek nida etmemiş olsun, mealindeki ve başka hadisi şeriflerle sureti katiyyede yasaklanmıştır. Bakmak ayrıdır, örf haline gelmiş şartları ortaya koymak için tenhalaşmak da ayrıdır. Bir kere, evlilikten önce, Evlilik için koşulan şartlar haliyle evlenecek iki eşi birbirine bekçi kılar ve tecessüs etmeye sevk eder. Şöyle ki her biri diğerini kontrol eder ve binaenaleyh ailevi hayat felce uğramış olur. Zira nikahlamadan sonra iki eşten hangisi koşmuş olduğu şartına aykırı hareket ettiyse öbürü ona saldırır ve böylece her biri diğerine bela olmuş oluyor. Evlilik için erkek ve kadının birbirine bakmaları mendup ve meşrudur. Amma ve lakin tenhalaşmaları, şartları ortaya koymaları ve birbirinin hayatını incelemeleri şeriate aykırıdır. Muğire radıyallahu anh diyor ki, Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına vararak nikahlamak istediğim bir kadını ona anlattım. Buyurdu ki, اِذْهَبْ فَنْضُرْ اِلَيْهَا فَاِنَّهُ اَحْرَا اَنْ beyne بَيْنَكُمَا Git ona bak. Çünkü bakman, evlendiğinizde, aranızda ülfet ve sevgiye devam edilmesi için daha uygundur. Hepsi bu kadar. Yani, örtü içinde bakmak gerekir. Tenhalaşmak ve şartları ortaya koymak, hayatları incelemek değil. Sonra bakmanın evlilik için olduğundan, kadının haberdar olması da şarttır. Hadis-i şerifte لَا Raculun رَجُلٌ بِمْرَاَةٍ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا Sakın bir adam bir kadınla tenhalaşmasın. Çünkü muhakkak şeytan üçüncüleri olur. Buyruldu. Hele hele genç yaşta kadın ve erkeğin tenhalaşmaları korkunç bir tehlikedir. Doğrusu bir araya gelmeleri tehlikedir. Bunun hoş görülmesi çirkin bir adettir. Bu hususta Ölçüler adlı eserimizin Hüsn-ü Muaşerette tavsiyeler ve Müslüman aile tanziminde tavsiyeler başlıkları altında uzun izahat verildiği gibi, ayrıca Mufassal Medeni Ahlak'ta konuya geniş malumat verilmiştir. Tekrar yazmaya lüzum yoktur. Evlilikten sonra da evlenmeden önce şartlar olsun olmasın ona bakılmaz. Zira kadınlar fıtraten zayıf yaratılmış olduklarından ahlaklarında eğrilik vardır. Bunu nazarı itibara alarak birçok hatalardan göz kapatmak da erkeğe düşecek bir vazifedir. Nitekim hadisi şerifte şöyle buyurulmaktadır. İnnel mer'ate hulikat min dilain, len tastaqima ala tariqatin. Fe in istamta'te biha istamta'te biha ve biha وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَّرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا Gerçekte kadın, eğri kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Elbette bir yolda seninle devam etmez. Ondan faydalanmayı dilersen, onda eğrilik mevcut olduğu halde faydalanırsın. Eğer onu doğrultmaya gidersen, onu kırarsın. Onun kırılması boşanmasıdır. Tabii ki boşanma tavsiye edilmez. Bunun için erkeğin eşinden görmüş olduğu kendisine göre nahoş hareketlerden göz kapatması gerekir. İkide bir kızmaması, azarlamaması vaciptir. Nitekim hadisi şerifte şöyle buyurulmuştur. La yefrak mu'minun mu'mineten in kariha minha hulukan radiya minha ahre. Bir mümin bir mümin'e kadından kızmasın. Her ne kadar ondan kızacağı bir huy görse de diğerinden razı olur. Hadis-i şerif, kusursuz arkadaş arayan kimsenin arkadaşsız kalacağını beyan etmektedir. Tabii ki en üstün arkadaşlık iki eş arasında olan arkadaşlıktır. Kadına sövmek, dövmek zulümdür ve haramdır. Boşanma olsa dahi zulümsüz ve hoşlukla olması gerekir. Beraber yaşamak olduğu takdirde tarafeynin dövme, sövme ve tenkit etmeleri haram olur. Demek evlilik, tasavvur ettiğimiz mücerret keyif ve cinsel hayat için değil, tayyibe hayatı kazanmak için, içtimai hayatın tedavisi içindir. Yani ünsiyet içindir. Müslümanların gayri müslimleri örnek almaları ve onlar gibi yaşamaları, dünya hayatının ömrünün kesilmesinden ibarettir. Hiçbir surette, hiçbir zaman Müslüman gençler, gayri Müslimleri içtimaî hayatları için örnek edinemezler ve onlara uyamazlar. Aksi takdirde dinlerinden uzaklaşmış ve dünya hayatının cehennemine kendilerini atmış olurlar. Hadis-i şerifte Resulü Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini, Gayr müslim topluluğuna taklit ve uymaktan sakındırarak şöyle buyurur: لا تقول مساعدو حتى تأخذ أمت ما أخذ القرون شبرا بشبر akranlarının tutunduklarına karış karış dirsek dirsek tutunmadıkça kıyamet kopmaz. Asap tarafından Pers ve Roma'yı mı kastediyorsun ya Resulallah Denilince. وَمِنَ illa اِلَّا اُولَٰئِكَ Onlardan başka hangi insanlar olabilir? buyurdu. İtikad olarak Müslümanların gayri Müslümlere uymaları imkansız. Bu tutunmaktan, giyim ve kuşamda, ahlaksızlıkta, açıklık ve saçıklıkta, Müslümanların gayri Müslümlere muvafakat göstermeleri ve onlar gibi yaşamaları kastedilmektedir. Diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyurulmuştur. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ve بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذ۪يرًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا ف۪ي جُحْرِ ضَبِّنْ لَتَّبَعْتُمُوهُمْ Sizden öncekilerin yollarına karış karış ve dirsek dirsek mutlaka uyacaksınız. Hatta bir keler deliğine girseler onların arkasından gideceksiniz. Yani giydikleri gibi dar endamlı elbiseler giyeceksiniz. Ashab tarafından, Ya Resulallah, Yahudilerle Hristiyanları mı kastediyorsunuz? denildi. Femen, ya kimi? buyurdu. maat şu anda Müslümanlar, Müsteşrik filan bilim adamı, Yahudi filan bilim adamı, Amerikalı filan bilim adamı ve işte görüyorsunuz, biz dahi bu risalede Auguste Comte gibilerin sözlerini nakletmeye mecbur olduk. Öyle bir devrede yaşıyoruz ki, Avrupa bilginlerinden nakiller olunmadığı takdirde kabul etmekten imtina ediyoruz. Bizim için bu ardır. Andolsun, biz onları örnek edinemeyiz. Burada onlardan nakledişim de düşmanı şahit etmem içindir. Yoksa onların felsefesiyle yola çıkmak bize yakışmaz. Özellikle tabiat ve ahlakla giyim ve kuşamda müslüme bir kadın, kendini gayri Müslüman'a bir kadına benzetemediği gibi, onlar gibi evliliği bırakıp bekarlığı da tercih edemez. Nitekim hadisi şeriften şöyle buyurulmaktadır: La an Allahu mukannisi rijaaliladin yetshebhu ne bin nisai, walmuterjilati min bir walmuteshbehat bil rijaal, walmutabtillina aladin yiqulun la ntezvju, walmutabtillati lati yiqun zalik. وَرَاكِبُ الْفَلَاتِ وَحْدَهُ وَالْبَائِتِ وَحْدَهُ Allah, erkeklerden kıyafet, konuşmak ve herhangi bir davranışla, iradesiyle kendini kadınlara benzeten erkeğe ve kadınlardan kendini tavırlarıyla erkeğe benzetene, biz evlenmeyiz deyip bekarlığı tercih eden erkeklere ve evlenmiyoruz diyen kadınlara, sahrada tek başına giden atlıya, ve tek başına uyuyana lanet etmiştir. Eşit gazap etmiştir. gayr Müslim ülkelerinde rahim, şefkat ve insaf olmadığı için kadınları erkek gibi davranmaktadırlar. Çünkü çalışmadıkları takdirde yaşelerini temin etmekten aciz kalırlar. Ve bu yüzden bekarlığı tercih ederler. Çünkü evlenmiş olsa dahi cinsel hayattan başka Oralarda iki eş arasında herhangi bir bağlılık yoktur. Bu itibarla bekarlığı tercih ederler. Müslüman erkek veya kadın hiçbir hususta ve özellikle bekar kalıp nefsini alabildiğine serbest bırakmakla onları taklit edemez. Onun için bekarlığı tercih edemez. Zira hadisi şerifte "Men ahabba fitreti felyastan bi sünneti ve inne min sünneti kim ahlak ve yolumu seviyorsa şeriatimi kendine yol edinsin. Gerçekte şer'i hükümlerimden biri de evliliktir. Diğer hadiste "Mentebettele feleysa minna" Kim bekarlığı tercih ederse o benim ahlakımdan değildir buyrulmuştur. Fakirlik evliliğe engel değildir. Bilakis evlilik bereketi celbetmeye vesiledir. Ma'at esuf Zamanımızdaki insanlar bunu idrak etmemektedirler. Dindarlıktan daha ziyade birbiriyle evlenmek isteyenler Yaşe'yi araştırırlar. Birbirine dünür olanlar kız ve oğlanın dindarlıklarını nazarı itibara almazlar. Elinde iş var mı, malı var mı diye sorarlar. Bu zayıf imanın alametidir. Servet ve zenginlik ölçü değildir. Dindarlık, iffet ve namuslu olmak ölçüdür. 1900 civarına kadar Avrupa'da 25 yaşını tamamlamayan erkek ve 21 yaşını tamamlamayan bir kız çocuğun hürriyetleri velilerinin elinde olduğu için velilerinin izni olmaksızın evlenemezlerdi. Ve dolayısıyla bu yaşa varmadan önce sokak huzursuzluğuna ve fuhuşa alışırlardı. Zaten onlardan pek mutaassıp olmayan kızlarda bekaret hasletini aramazlardı. Şimdi de aramazlar. gayr meşru birbirleriyle yaşamakta serbest fakat evlilikte velilerine bağlı kalmak mecburiyetindeydiler. Harbi umumiyeden sonra onlar da artık örf adetlerini değiştirdiler. Maalesef şu anda Müslüman gençlerimiz de onlara uymaktadır. Müstesna ki kız evlatlarımızda bekaret şerefini en fasık erkekler dahi nazarı itibara alırlar. Özellikle İmam Ebu Hanife radıyallahu anh erginlik çağına ermiş ve reşit genç erkek ve kızın iki şahit huzurunda nikah akdinin yapılmasını caiz görmüştür. Gizlide değil de iki şahit huzurunda akdi nikah'tan sonra biz birbirimizle nikahlıyız diyen gençler dinen kınanmazlar. Esuf böyle bir şey gençlerden görülse ebeveynleri çok çirkin karşılarlar ve icabında Nikahın ve yuvanın iptaline dahi giderler. Bu da doğru değildir. Her çeşit fuhuşun yayılmasına sebep gençlerin bekar kalmalarıdır. Allah Azze ve Celle tüm müminlere şuur ihsan etsin.